Seni benden alamazlar, ya benimsin, ya toprağım Aşkımızı yıkamazlar Yıkamazlar, vallahi yıkamazlar Ya benimsin, ya toprağım Seni benden alamazlar, ya benimsin, ya toprağım Aşkımızı yıkamazlar kaldı ya belirsin ya toprağı